Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mü'min kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in 27. cüzünde Rabbimiz kendisini bize tanıtıyor Eski ümmetlerin halinden öğütler aktarıyor görmediğimiz, duymadığımız olayları, incelikleri bize tanıtıyor. Baştan aşağı bütün Kur'an'da olduğu gibi bu cüzde de Allah Celle Celaluhu bize hidayet olsun, cennet yolunu göstersin, cehennemden kurtarmaya vesile olsun diye gönderdiği Kur'an'ı bir reçete gibi önümüze koymuş oluyor. Rabbimize dualar edelim yalvaralım yakaralım ki Kur'an bir nimet olarak bizim elimizde olsun Kur'an-ı Kerim'den istifade edebilen onu bir fırsat olarak değerlendirebilen kullarından olalım çünkü milyarlarca insan şu anda dünyada Kur'an diye bir hakikatin onları kurtarmasını beklemektedir. Ne yazık ki onlar bu Kur'an güneşini görecek göz sahibi değiller. Biz de onlara Kur'an-ı Kerim'i ulaştırmakta eksik ve yetersiz kalıyoruz. Biz de Allah katında sorumluluk altında kalıyoruz büyük ihtimalle. Onun için biz ve bütün insanlık Kur'an nimetinin bizi kurtarması için adaylarız. Kur'an'dan başka da bizi kurtaracak bir imkan ve reçete yoktur. Böyle bakalım bu anlayışla Rabbimizin rahmetine doğru yürüyelim. Aziz kardeşlerim 27. cüzde bir önceki cüzlerden farklı olarak Lut aleyhisselamın kıssası tekrar önümüze konuyor bu kıssadan ve onun gibi diğer ümmetlerin yaşadığı olaylardan ders çıkarmamızı Allah istiyor ve peygamberine de yani insanların geçmişinde peygamberlere karşı böyle diklenmek, itiraz etmek, yalanlamak hep vardır ey peygamber sen bu inatçılara karşı üzülme, esef etme görevini yaptın mı rahat ol şeklinde özetlenebilecek ders ve teselli aktarmaktadır bu cüzde Zariyat suresindeki ayetlerden birisinde Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bize hemen ders olacak büyük bir ölçü koymaktadır buyuruyor ki fe فَاِنَّ الذِّكْرَا تَنْفَعُ mu'minin Peygamberine seslenerek Allah Celle Celaluhu Sen hatırlat Hatırlatma müminlere fayda verir Bakınız değerli kardeşlerim Allah Peygamberine buyuruyor Peygamberi kime hitap ediyordu Ebu Cehillere, Ebu Leheplere, o kaba saba insanlara onlardan iman edenlere Peygamberine ne buyuruyor? Sen anlat, hatırlat müminlere fayda verir, imandan nasip olan faydalanır. Bu bizim hayatımızı yöneten temel kurallardan birisi olmalıdır. Biz çocuklarımıza eşlerimize arkadaşlarımıza çevremize anlatırız kalpler Allah'ın elindedir imandan nasibi olana bugün bir sene sonra 20 sene sonra bir gün muhakkak tesir eder Kur'an tesir eder Allah sözü tesir eder acelecilik ve ben anlattım bugün tamam yarın sabahtan itibaren de namaza başlayacak zannetmekte sıkıntı var doğru değil. Doğru olmaz bu. Hiçbir hastalık bir merhem sürmekle iyi olmuyor. Bir şurup içmekle iyi olmuyor. Bir zaman gerekiyor. Çürüğün iyileşmesi için, hastalığın düzelmesi için zamana ihtiyaç var. Manevi hastalıklarda böyledir. Biz anlatacağız. Allah peygamberine sen anlat karışma. Müminlere fayda verir buyurdu. Bu bizim için de geçerlidir. Yine bu Cüz'deki ayetlerden çok önemli bir mesajı yüklenen ayetlerden birisi de insanları ve cinleri Allahu Teala'nın ona kulluk yapsınlar diye yarattığı bilgisidir. İnsanlar ve cinler sadece Allah'a kulluk yapsınlar diye yaratılmıştır. Beşeri sistemlerin, devletlerin veya kurumların, şirketlerin kölesi değildir insanlar. Allah'ın kuludur. Elbette devletin kuralları var, şirketlerin kuralları var Ama insanın insanlığını köleleştirecek şekilde bir kanun, bir devlet koyamaz Bir şirket o şekilde bir işçi çalıştıramaz Neden? Çünkü insan sadece Allah'a kul olur Kula kul olmak insana yaraşır bir şey değildir Bunu da allah Teala'nın ayetlerinde bu surede görüyoruz Cennet nimetlerinden söz ediyor ayetler. Hatta bu surede allah Teala'nın sorduğu sorular var. Kur'an ayeti usulüyle bu soruların iyi düşünülmesi sonunda İslam dinimdir. Kur'an kitabımdır cevabına götürür. Yani şu nasıl oluyor? Bu nasıl oluyor? Mesela allah Teala şu sizin yaratılma malzemeniz olan siperminiz nedir? Meni nedir? görüyor musunuz bu meniyi siz bundan yaratıldınız şeklinde tefekkürü zorlayan ve evet biz kuluz demeye mecbur eden ayetler bu mübarek cüzde var ibadet ancak sabırla yapılabilir yani ibadet yapmak orucundan, haccından, namazından bir ömürü namazla donatmaktan, Kur'an okumaktan, ibadet maksatlı anneye babaya iyi olmaktan hepsinden sabırsız başarıyla çıkılması mümkün değildir. İlla sabır gerekir. Yani ibadet kolay iş değil. Bu cüzde kıyametin yaklaştığını, uzak olmadığını anlatan sure var, ayet var ve Kur'an-ı Kerim'in okumak, anlamak isteyen için kolay olduğunu, anlamak istemeyen veya Kur'an'ı kitabı olarak heyecanla Göremeyen için Kur'an'dan zor diye söz edilebileceğini anlatan ayetler var. Ve bu 27. cüzde en dikkat çeken surelerden birisi Er-Rahman suresidir. Bu surede onlarca kere Allahu Teala Fe bi ayi ala'i ayetini yani bu sure mübarek sure 3 sahifeye yakın yani yaklaşık 45 ayete yakın bir suredir. Neredeyse her iki satırında bir kere febi eyy alâi rabbikuma tükezzibân Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz, bu iyilikleri nasıl yalanlarsınız diye sorulmaktadır. Aslında var ya Müslümanlar olarak bunu bir çerçeve yapıp evden girer girmez kapımızın üstüne bunu koymalıyız. Hastanelerde Hastaneden çıkarken çıkışta göze çarpacak şekilde bu ayet yazılmalı. Fe bi-eyyi alâ i rabbiküme ben Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Neyi yalanlayacaksınız? Biraz başın ağrınca nimetleri bitti mi Allah'ın? Diğer nimetlerine bak. Az bu ayın bütçesi yetişmedi diye Allah'ın sağlık nimeti de mi yok? Evlat nimeti de mi yok? Şeklinde yani binlerce nimetten bir tablo çıkarılabilir. Bu mübarek sure muhteşem bir şekilde Allah'ı unutabileceğimiz kadar nimetleri az değil mantıklı bir hatırlatma yapmaktadır. İman edenler için Kur'an'dan kendisine rehberlik bekleyenler için şüphesiz. Bu cüzde çok ciddi usluplarla öldükten sonra dirilmenin hak olduğu ve boşuna kimsenin bu dünyada hesap vermeden yaşamasının mümkün olmadığı vurgulanır. Allah yolunda infaktan söz edilir. Müminlerin arasatta nasıl nurlu bir geçiş yapacakları anlatılır. Dünyanın hakikati gözlerimizin önüne serilir aldanmayalım diye. Ve bütün müminlere Allah'ın mağfireti ve cenneti için koşuşturun yarışın diye teklifte bulunulur İşte bu 27. mübarek cüzünde Kur'an-ı Kerim'in ana başlıklarıyla bu hakikatleri konuşmuş olduk dinlemiş olduk Rabbim'den tesirini halk etmesini niyaz ederiz Velhamdülillahi Rabbil Alemin